448. konu, Abdurrahman bin Avf'ın, Rumlarla nasıl savaşılması hakkındaki görüşlerini bildirmesi Hazreti Ömer'den sonra Abdurrahman bin Avef kalktı ve o da şunları söyledi, Ey Allah Resulünün halifesi, Rumlar, Esferoğulları, çok kuvvetli olup adeta aşılmaz bir kale gibidirler, bana sorarsan bir orduyla ve tüm gücümüzle saldırmamız doğru olmaz derim, önce süvari birlikleri göndererek merkeze en uzak yerlerdeki birimlere saldırılarda bulunmalıyız, onlar geldikten sonra taze birlikler sevk edip bu işi birkaç kere tekrarlamalıyız. Bu şekilde onlara kayıplar verdirir, ganimetler alırız, diğer taraftan da gözlerini korkutarak yıldırmış oluruz. Bu arada sen de Yemen'e kadar en uzak yerlere haberler gönderir, Rabia ve Mudar kabilelerinden askerler toplayıp hazırlıklar yaparsın, bundan sonra da başına ya bizzat kendin geçerek ya da bir kumandan tayin ederek onları Rumların üzerine gönderirsiniz.